3- İcma İttifak, kast, azim ve mutabakat manalarına da gelen icma, aynı asırdaki İslam müçtehitlerinin dini bir meselede ittifak etmeleri demektir. Ki bu ümmete mahsus bir masariyettir İcma herkesin ve hele sıradan insanların işi değil. O, herhangi bir konuyu asli deliller itibariyle tespit edip değerlendirebilecek güçteki uzmanların o mevzu ile alakalı mutabakatlarıdır. Avamın herhangi bir mesele hakkında anlaşmaya varması icma sayılamayacağı gibi, şer'i delillere muhalif herhangi bir meselede de icma söz konusu değildir. Evet, şari'in vaz ettiği naslarla bilinmesi zaruri olan mevzularda icma hükümsüz olduğu gibi. Varlığın hüdusu, sonradan yaratılma türünden konularda da o geçersizdir. Keza Allah'ın varlığı, birliği, peygamberlik hakikatinin sübûtü gibi hususlar da, icma'ın cereyan sahasının dışında kalırlar. Ayrıca anlaşılması şari'in tasrihine bağlı bulunan, ahirete ait ahval, kıyamet alametleri, ötedeki nimet ve azap çeşitleri gibi mevzularda da icma söz konusu olamaz. Ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez şeklindeki peygamber işareti ve yedullahi maal cema'ah gibi cemaatin hususi bir ilahi teyide masariyetini ifade eden beyanlar İcma'nın hücciyetini vurgulayan hususlardan sadece bir ikisi. Zeydiye'nin bu konuda farklı mütealaları, Şia'nın değişik yorumları ve zahirilerin onun geçerliliğini belli bir zaman dilimine inhisar ettirmeleri, bu önemli kültür kaynağının esasına dokunacak nitelikte güçlü muhalefetler sayılmazlar. Ne var ki, onların itirazları, ve bu itirazlara karşı çoğunluğun verdiği cevaplar da hafife alınacak gibi değildir. Ancak bütün bunlar, bu yazının istihab haddini aşacak ölçüde birer kitaplık konulardır. Ve bugüne kadar da defaatle ele alınıp işlenmişlerdir. Biz burada icmağı, sadece kültür mirasımızın bir kaynağı olarak hatırlatmak istemiştik, o kadar. 4. Kıyas bir şeyi diğer bir şeyle ölçüp ortak bir değer ve hükme bağlama manalarına gelen kıyas ıstılahta bir konu ve bir amelle alakalı hükmü onun dengi benzeri başka bir konuda da ortaya koymak demektir. Usulü fıkıhta fıkıh metodolojisinde birinci meseleye makisun aley veya asıl ikinci meseleye de Mekis veya fer bu iki mesele arasındaki ortak noktaya diğer bir ifadeyle vechih müşabehete de hükmün menatı denir ki bu çerçevede tanımaya çalıştığımız kıyas kitap ve sünnetteki zaman ve mekan üstü potansiyel zenginliğin önemli bir açılım alanını teşkil eder. Evet kıyas Değişen zaman ve mekanlara bağlı muhtemel ihtiyaç boşluklarına karşı, kitap ve sünnetin referansı çerçevesinde her zaman başvurulabilecek öyle zengin bir kaynaktır ki, onun söz konusu olduğu yerde katiyen çareler bitmez. Ve bu açılım kapısı ehil olanlara her zaman ardına kadar açıktır. Bazen birbirine münasip ve müşabih konularda, vecih-i dediğimiz ortak nokta fevkalade açıktır. Ve konuyla az bir mümaresesi olan herkes bu benzerliği hemen anlar ki metodologlar buna kıyası celi diye gelmişlerdir. Bazen de makis ve makisun aleyh arasındaki ortak nokta hemen anlaşılmayacak ölçüde kapalı olur. Kapalı olur ve araştırmaya, tetkike ihtiyaç duyulur. Hatta bazen alternatif, menatlar söz konusu olabilir ki, buna da, kıyası hafi demeyi uygun bulmuşlardır. Böyle her iki cenahıyla da, hem genişlik, hem de zenginlik ifade eden kıyasın, ceza hukukunda, ona başvurmak, cürüm ve ceza ihdas etme manasına geleceğinden, hücciyeti söz konusu değildir. Bu kabil özel durumların dışında o, hemen her zaman müracaat edilebilecek önemli bir bilgi kaynağıdır. Ve fakihlerin büyük ekseriyeti tarafından, hücciyeti üzerinde ısrarla durulmuştur. Biz şimdilik onun da mücelletlik bir konu olduğunu vurgulayıp geçelim. 5. İstihsan Güzel görmek, görülmek, beğenmek ve beğenilmek manalarına gelen istihsan usulcülerce farklı yorumları olsa da çokları onu celî kıyasa muarız ve onun mütekabili hafif kıyas yerinde kullanagelmişlerdir. İstihsan bazan bir hükümde kıyasın gerektirdiğinden daha kuvvetli bir delile yönelme bazan kıyasla ortaya konan hükmü daha güçlü bir delille tahsis etme, bazan racih bir delile dayanma, bazan kıyası bırakıp genel disiplinlere uygunluk içinde naslara daha muvafık olanına uyuma, bazen de terkül usri lil yusr fehvasınca kolaylık adına zorluğun terk edilmesi, yani bir konuda hem zorluk hem de kolaylık söz konusuysa, kolaylık adına tercihte bulunulması manalarına hamledilmiştir. Başta Ebu Hanife olmak üzere pek çok fukaha'nın görüşü, istihsanın hücciyeti istikametindedir. Aslında istihsana karşı çıkanlar da, ona yüklenen manaları daha başka ad ve unvanlarla, diğer disiplinlere yükleyerek, aynı şeyleri yapmışlardır. Bu itibarla da, onu delil kabul etmeyenlerin iddiaları tamamen lafsidir ve katiyen böyle bir menhelül azbil mevrudu bulandıracak mahiyette değildir. Biz şimdilik istihsanın tafsirini de yine sahasının uzmanlarına bırakarak bu faslada bir nokta koyup geçelim. 6. Maslahat Vasıta, vesile ya da faydalı ve iyi olana ulaştıran anlamında maslahat, bir iştihat prensibi olarak çok erken dönemde, kıyas ve reyin bahis mevzu olduğu hemen her mecliste üzerinde durula gelmiş ve zamanla da bazı mezhep imamlarınca müstakil bir disiplin kabul edilerek, tali derecede edille-i şer'iyeden biri sayılmıştır. Kelimenin manasından da anlaşılacağı üzere maslahat, insanların yararına olan ve onunla salaha ulaşılan bir disiplin demektir ki, bu manada o, dini hayat içinde önemli bir yer işgal eder. Aslında Cenab-ı Hak kullarının din, can, mal, akıl ve nesillerinin korunmasında maslahatı bir esas olarak vaz etmiştir. Bu, usulü fıkıhtaki maslahata da bir esas teşkil etmektedir. Maslahat diğer fıkıh deliller ölçüsünde yaygın olmasa da, bir hayli ı fakih, hususuyla da maliki fukahası ona ayrı bir önem atfede gelmişlerdir. İmam Şafii doğrudan doğruya maslahat delili üzerinde durmasa da, değişik bir yolla onu da kıyas çerçevesi içinde mütala ederek, zımnen kabullenmiş görünür. Hanefi fukahası farklı bir yorumla ona karşı hüsnü kabullerini ortaya koyarlar. Ahmet bin Hambelse, pek çok meselede olduğu gibi bu konuda da İmam Şafii gibi bir yol izler. Belli ölçüdeki bu farklı yaklaşımlarla beraber maslahat makbul bir maslahat ise ve başka şer'i bir disiplinle de çakışmıyorsa, hemen bütün mezheplerde ayrı ad ve unvanlarla da olsa kabul görmüş ve çok meselede başvurula gelen tali delillerden biri sayılmıştır. Hem şari'in ona yüklediği manalar, hem de fukahanın ona tahmil ettiği fonksiyonlar açısından çok önemli bir kültür kaynağı olduğunda şüphe yoktur. Ne var ki, onun da daha genişçe anlatılmasına ihtiyaç vardır. Ancak onun da açılıp anlatılması, böyle bir makalenin istihab haddini aşar. 7. Tasavvuf Tarifini konuyla alakalı kitap ve risalelere havale ederek, muhtevasına kısaca geçelim. Nazari yanı tarikat, ameli yanı dervişlik diyebileceğimiz tasavvuf, ruhi hayattan ahlaka, ondan da adab-ı ait konulara kadar çok geniş bir alanda önemli bir bilgi ve kültür kaynağıdır. Bazıları tasavvufu nefis ve enaniyet cihetiyle ölüp kalbi ve ruhi hayat itibariyle dirilme, bazıları kendi nisbiliği içinde iradenin mevcudiyetiyle beraber o yolun yolcusu olarak gassalın elindeki meyyit gibi hakkın iradesine teslim olma. Bazıları bir taraftan Kur'an'da zemmedilmiş bulunan mesavi ahlaka karşı tavır alırken, diğer taraftan da mehasini ahlak ile bezenme. Bazıları muktezai beşeriyet kalpteki ve ruhtaki bize ait uzaklığı aşarak, ilahi yakınlığı kurbet unvanıyla vicdanlarımızda duyma. Bazıları Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir çizgi takip ederek, hayatımızda heva ve hevesin yerine hüdayı ikame etme. Bazıları bütünüyle müsebbibül esbaba yönelerek sebepleri aktif müessiriyet dışında görme. Bazıları da cismani ve bedeni arzulardan sıyrılarak imkan erverdiği ölçüde meleki vasıflarla ittisaf etme şeklinde yorumlamışlardır. Ahlaki yaklaşımı öne çıkararak, tasavvufla alakalı şunları söylemek de mümkündür. O, şeytan ve nefsin dürtülerine karşı her zaman kalbi temiz tutmak. Nefsi kendine has temayüllerinden vazgeçirerek, mümkün olduğu ölçüde onun hareket alanını daraltmak. Sürekli kalbin ve ruhun dereceyi hayatında kalmaya çalışarak, hakiki insanlığa yükselmenin yollarında bulunmak. Akla olan münasebetlerde ciddilerden ciddi olmanın yanında hayatını başkalarının maddi manevi mutluluğuna bağlamak, en samimane gayretler ve en büyük işlerde bile karşılık beklemeden peygamberane bir yol izlemek, hakka kulluk hamlelerinde her zaman Mişkat-ı Muhammediye'nin sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesinde yol almaya kararlı bulunmak, Allah'la münasebetlerinde Halik Mahluk, Abd Mabud, Talip Matlub, Kasıt Maksud mülahazalarına sımsıkı bağlı kalarak Dupduru, Halis, garazsız ivasız bir ubudiyet sergilemek, Masiyet karşısında her zaman dişini sıkıp dayanmak, ibadet ü taati hayatın gayesi ölçüsünde bir neşve ile yerine getirmek, bela ve musibetleri gülerek istikbal edip, kahru lütfu bir bilmek. Her türlü say ve gayrette beşeri takvimlere değil, hakkın takdirlerine bağlanarak, zamanın çıldırtıcılığına karşı bir kuluçka sabrı göstermektir ki, esas yeri kalbin zümrüt tepeleri etrafında tehlif edilmiş kitap ve kitapçıklar olan tasavvuf, bütün bir hayatı kucaklayan, besleyen, zenginleştiren, beyan, bürhan ve irfan destekli öyle engin bir bilgi ve marifet havzadır ki, ne doğunun mistik telakkileri içinde, ne de batının felsefi cereyanları arasında, o derinlikte bir kaynak göstermek mümkün değildir. 8. Kelam Söz, konuşma, dil, Kur'an-ı Kerim, ilahi emir ve nehi manalarına gelen kelam, İslam inanç sistemini akli ve nakli delillerle müdafaa etmeyi, müminlerin düşünce istikametlerini korumayı, dine karşı zaman zaman ortaya atılan veya atılması muhtemel bulunan şüphe ve tereddütleri bertaraf etmeyi, bir kısım yanlış felsefi cereyanlara karşı eskilerin akaid-i İslamiye dedikleri hakikatleri, sünnet-i seniye çerçevesinde koruyup kollamayı üstlenen bilgilerin bütünüdür. Diğer bir yaklaşımla kelam, dinin asıl kaidelerini, usul-ü dini, kitap-sünnet ve bu iki ana esas çerçevesinde, selef-i salihinin mütalalarına bağlayan bir kısım ilim ve marifet nazariyeleri, Epistemoloji ihtiva eden düsturların mecmuudur. Bu düsturlar öteden beri pek çok alim, mütefekkir ve İslam filozofu tarafından kitaplaştırılmış ve eskinin mektepleri sayılan medreselerde tahsil edile gelmiştir. Bazı mütefekkir ve alimler bu konuda kitap ve sünnet çerçevesinde kalıp mevzu ile alakalı herhangi bir fikir yürütmemelerine karşıdık Bazıları, beyanı bürhanla besleyerek ve irfanla da zenginleştirerek konuyu hem tasavvufi hem de felsefi malzeme ile genişletmekte beis görmemişlerdir. Beis görmek bir yana, onunla iştigali bir dini hizmet saymışlardır. Gerçi bu ölçüdeki bir açılım, İslami düşünce sisteminin içine eski miras artıklarından bazı çarpık şeylerin girmesine de sebebiyet vermiştir ama, bunun, Müslümanlara daha büyük, daha geniş düşünce ufukları açtığı da bir gerçektir. Ne var ki biz şimdilik burada kelamın olumlu-olumsuz yanlarını münakaşa etmekten daha ziyade, sadece onun kültür mirasımız adına ne bereketli ve ne engin bir kaynak olduğunu hatırlatmakla yetinerek, yeni münakaşalara kapı aralayacak hususlara girmemeyi düşünüyoruz. 9-10-11 Örf, adet, teamül. Örf kanun olmadığı halde insanlar tarafından hüsnü kabul gören ve umumun alakasına mazhar olan, akla, tabi serime ve dine de aykırı bulunmayan adet, hal ve davranıştır. Hanefi fukahası daha farklı bir yaklaşımla ona aklen, şer an güzel bulunan. Ve salim düşüncede de münker sayılmayan hususların bütünüdür derler. Adet ve tamülle ile örf arasında ciddi farklar vardır. Her şeyden evvel örf veya maruf, güzel görülen bütün adetlere ıtlak edilmesine karşılık, adet ve tamüller bazen nahoşta olabilirler. Bundan dolayı da iyi adet kötü adet, ve güzel teamül, fena teamül sözleriyle adet ve teamüllerde bir ayrım gözetmemize mukabil örfte böyle bir farklılığa gitmeyiz. Ayrıca örf hem söz hem de amelle ifade edilmesine karşılık adet ve teamüller sadece fiil ve davranışlara bağlı kalırlar. Bundan başka adet ve teamüllerin atıl akıla ait bir yanları vardır ki bu yanları itibarıyla onlar tamamen eskiyi kabul ve taklide dayanırlar. Kur'an pek çok yerde böyle bir anlayışı tenkit sadedinde, biz atalarımızı bir din ve bir millete bağlı bulduk ve onların izlerine uyduk, onları izlemeye koyulduk derler diyerek böyle bir taklit ve şablonculuğu açıktan açığa ayıplar. Örfse. Kur'an-ı Kerim'de her zaman maruf unvanı ile emredile gelen, hiç olmazsa tavsiye edilen hususlardandır. Biz burada hukuktaki yerleri itibariyle bir kısım ahkama esas teşkil etmeleri açısından değil, örfün mutlak manada, adet ve tamüllerin de dinin ruhuna muhalif düşmemeleri şartıyla, kültür mirasımızın önemli birer kaynağı olduklarını vurgulamak istedik. Yoksa, sadedinde bulunduğumuz konulardan her birerleri, birer kitapça, hiç olmazsa uzunca bir makaleye mevzu teşkil edecek kadar geniştir. Bu da hem bizim iktidarımızı, hem de bu yazının istihab çok çok aşar. Buraya kadar işaretleyip geçtiğimiz bütün yazılanlar, fevkalade daraltılmış, hatta bir ölçüde bazen sadece mevzunun ismi ve tarifiyle yetinilerek, dar bir makale çerçevesinde, kültür mirasımızın kaynakları ve bu kaynakların iç yapılarının hatırlatılmasından ibarettir. Bu esnada, birbirinden ayrı gibi görünen kültür mirasımızın değişik kaynakları arasında, ciddi bir organik birliğin var olduğunu da vurgulayarak, bize ait ayrı bir özelliği daha hatırlatmak istedik. Bütün bunları yaparken de, fantezilere girmemeye fevkalade özen göstererek ve değişik sun iyiliklere takılma gibi hususlardan uzak durarak bütün dikkatlerimizi büyük ölçüde konunun epistemolojik buğdu üzerinde teksif edip kültür ve düşünce mirasımızın farklı alanları arasındaki münasebetleri hatırlatmaya çalıştık. Anlatılan şeylerin hemen hepsinin hatırlatılması zaruretine binaen Mahruti bir bakışla her konuyu olabildiğince daraltıp mevzuun teferruatını uzman filasetlerin yorumuna bırakarak ve şayet gelecekte bunları daha bir detaylandırmayı düşünüyorsak onu da ömrün vefat etmesine bağlayıp birer damlayla deryalara işareti şimdilik yeterli bulduk.